Anadolu'da özellikle işte, bizim İç Anadolu'da adamı atıyorum iki tane sığır var. Bağımsız bir sığır. Onun yerine karşımak bir tüccarla kendi iki sığırını veriyor. Oradan bir bağımlı bir sığır alıyor. Bunu takas halinde mi yapması gerekir? Yoksa bu iki kötü sığırını satıp parasıyla yenisini mi alması? Bunun hükmü nedir? Hay hayır. Günaltelim inşallah. Sualinizi anladığımızı düşünüyorum. Sıhhat diliyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı işte Medine dışından birisi ziyarete geliyor ve kaliteli bir hurma da hediye getiriyor. Peygamberimiz bakıyor ki hurma çok kaliteli. Diyor ki sizin oralarda hurmalar hep böyle kaliteli midir? Nerede ya Resulullah? Bizde de böyle kalitesiz kötü hurmalar var. Yani size hediye olarak e, kaliteli hurma gitmek istedim. İki ölçek e, kalite soruma verdim. İşte bir ölçek katı bu hurmayı aldım. Peramelerimiz bu faizdir. Böyle yapmayın. Kötü hurmanızı satın. Parasıyla. E, onun parasıyla iyi hurma alın. Şimdi cinsler aynı ise bunların değişimi, kalite farkı olsa bile değişirken misli misline olacak ve peşin olacak buna e, ribel fazlanıyor. Yani birisi fazla olursa hı hı. buna fazlalık faizi deniyor. E, şimdi buna kıyasen ben de diyorum ki yani bir hayvanla bir hayvan değişirken hayvanlar e, misli mallar yani misli misline aynı değerde bulmak çok zor olur. Çünkü hı hı. hayvanların kıyami mallardır. Yani bir değeri olan, kıymeti olan, bir bedeli olan maldır. Dolayısıyla Buradaki biz malımıza bir fiyat biçmeliyiz. Delim ki biraz zayıf, çelimsiz veya yerli bir hayvan var. Bu kaç lir eder mesela? İşte 3500 eder. Bir de mesela daha kaliteli bir başka hayvan var. O da 4500 eder. Yani bu şekilde takas etme yerine <gülüyor> üzerinden fiyat belirlenerek değişim yapılması, alım-satım yapılması sünnete daha uygun olur diye düşünüyorum. Evet.